Hı. Aşırılıklar gezegeni Aşırı kalkınlık, aşırı nüfus, aşırı hedefler Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf Global Population Speak Out Projesi Dünyada bazı değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Mesela yer çekimi, entropi, ışık hızı. Ve bizim biyolojik doğamızın bedensel ve ruhsal sağlığımız için Temiz havaya, temiz toprağa ve biyoçeşitliliğe ihtiyacı var. Biyosferi korumak öncelikli hedefimiz olmalı. Aksi halde hastalanır ve ölürüz. Diğer şeyler, hepsi, kapitalizm, serbest girişim, ekonomi, para birimleri ve pazar doğal şeyler değiller. Onları biz icat ettik. Hiçbiri kesin ve değişmez değil ve hepsini değiştirebiliriz. Ekonomiyi, biyosferin üstünde bir şey olarak görüp onu yüceltmek, daha mühimmiş gibi davranmak son derece manasız bir şey. David Suzuki Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkınma. Aşırı nüfus. Aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatora. Global Population Speak Out Projesi